açıkgate Evet açıkıyor 949 açıkcı.com.tr ve açıkgate devam ediyor uzatmaları oynuyoruz bu sıralarda e, genellikle bu olan işte ortamlarda biraz uzatılıyor e, programımız bu sefer de öyle oldu ve saat onun tam 5 geçerken şimdi e, aile E ikimiz Federasyonu başkanı Doktor Özlem Sezen'e telefon attığımızda. ...o var ve onunla bu aile hekimlerinin durumunu biraz kısaca konuşmak istedik. Günaydın Özlem Hanım, merhabalar, hoş geldiniz. Günaydınlar, iyi yayınlar. Hoş Günaydın, ]iniz. hoş geldiniz. Günaydın. Evet, nedir durum şimdi Özlem Hanım? Yani çok sayıda kesimin büyük, ciddi, mulak belesiz durumları var ama... Aile hekimleri de hastayla ilk aşamada karşı karşıya olduğu için en önemli durumda olan kesimlerden biri talepleri nedir? Bilgi verebilir misiniz bize lütfen? Peki. Biz aile hekimleri olarak size kayıtlı nüfusun her tür sağlık sorunuyla ve sağlığının korunmasıyla ilgili bilgilendirirken, ee, koronavirüs e, döneminde de çok fazla koruyucu bilgiler verdik, e, halkımızı bilgilendirdik. Aynı zamanda bakanlığımızı da bilgilendirdik ve gerekli yerlerde gerekli uyarılarımızda bulunduk. E, geçti olsa bir kısmı e, gerçekten e, uygulamaya geçti. Ancak bizim en büyük taleplerimiz olan e, koruyucu ekipman eksiğimiz bir türlü karşılanamıyor. Yani e, bu durum... Aralık ayından beri var Ve artık Mart'tan itibaren de Ülkemize doğru geldiği Artık tüm dünyada yayılmaya başladığı da görüldü Her seferinde ilk başvuru aile kimliği olsun Hani ilk bir şikayetiniz olduğunda Aile hekiminize başvurun derken Biz yıllardır aile hekimi desteklensin Eksiklerimiz tamamlansın derken Bir de büyük bir pandeminin ortasında Hiçbir koruyucu ekipmanımız olmadan ee, ...çalışmaya devam eder haldeyiz. Ee, evet, bir istiyorum, istiyorum Özlem Hanım. Yani koruyucu ekipman derken birazcık e, spesifik e, olarak bilgi verebilir misiniz? Ne demek Tabii ki. bu? Tabii ki. Şimdi e, görsellerde görüyorsunuz e, Çin'de olsun, yurt dışında olsun... ...hekimler hastalara müdahale ederken işte bir maskeleri oluyor... Evet. koruyucu gözlükleri oluyor. Üzerlerinde tek kullanımlık e, önlükleri oluyor ve eldivenleri oluyor. Biz aile hekimleri e, alacağımız her tür saf malzememizi kendimiz alıyoruz. E, Öyle mi? Ama Gönlüm. şu durumda bizim talebimizin ve alabileceğimizin üstünde bir e, talep var. ve Artık fiyatlar çok yüksek ve artık biz bu hizmeti verirken e, bakanlığımız tarafından da desteklenmemiz gerekiyor. İlk gönlendirilen noktayız. Evet bir enfeksiyon var pandemi yaygın. E, bu aynı zamanda bizim açımızdan bir meslek hastalığı olacak. E, görüyoruz ki yayınlarda artık yayınlanmaya da başladı. Yüzde 10 kadar sağlık çalışanı da bu e, hastalıktan etkileniyor ve vefat ediyor. Ölüyorlar. Yani evet. bizim de kendimizi korumamız lazım. İlk e, karşılaşan kişiler, ilk yönlendirilecek kişiler bizsek. E, bize bütün e, koruyucu malzemelerin ve dezenfektanların da e, veriliyor olması lazım. Biz taleplerimizi bakanlığımıza iletiyoruz. E, bize gönderilen, e, ben Bursa'dayım. İki gün önce üç tane maske gönderildi. Birim başına. Üç, üç evet. <gülüyor> e, üç tane maske. Yani e, bunu da e, açıklıkla söylüyorum ki gerçek bu. E, taleplerimizi çok iletiyor olmamıza rağmen... Daha sonra bunlar yetmiyor dediğimizde 10 tane maske gönderildi. Birkaç <gülüyor> tane de eldiven. Ben şimdi aile hekimi, aile sağlığı elemanı çalıştırdığım personel biz en ön saftayız. Sayın Cumhurbaşkanımız da dedi ki ilk önce bir sorunuz varsa 184'e danışın ve aile hekim size gidebilirsiniz dedi. Tamam ama ben neyle karşılayacağım bu hastaları? Evet, benim diyeyim, de bir aile ekipman meselesi peki bir de şeyi de sormak istiyorum yani bu çok sık ıı, sözü geçiyor uluslararası ıı, ortamdan gelen haberlerde de kit dedikleri tanı kiti dedikleri yani bunun da eksik olduğu yani covid-19'a karşı herhangi bir Tanık kiti olmadığını Söyleyen bir deklarasyonda da Bulundunuz var evet. Aile sağlık merkezleri evet. Olarak ee, Bu ne demek Niye yok ve na nasıl Sağlanabilir Şimdi biz tabi e, Olası hasta tanımı vardı Biz olası hasta tanımında Ayırım yapmak açısından e, Önemsiyorduk bunu Ama şu anda olası hasta tanımı Biraz daha genişledi Önceden evet. işte yurt dışından gelmiş olmak bir olası e, hasta tanımıydı. Yurt dışından gelmiş olmak, Covid-19 tanısı alan biriyle temas etmiş olmak, yüksek ateş, öksürük, e, solunum sıkıntısı oluyor olması bir olası hasta tanımıydı. Böyle birinin hastalığı var mı yok mu'nun ayrımının yapılması ancak tipiyle olurdu. Ve aynı zamanda izolasyonu ve tedavisi. E, biz zaten birinci basamak hekimleri olarak ne bunu izole edebiliriz ne tedavi edebiliriz böyle bir imkanımız yok bu riskli grubun bize gelmemesi gerektiği konusunda özellikle uyarılarda bulunmuştuk hatta 14 gün yurt dışından girişte rapor alsın denildiğinde de uyarıda bulunmuştuk ve demiştik ki bu kişiler yurt dışından girişte daha idari izlenir sayılsın ve bizim bu deklarasyonumuzdan ancak 10-12 gün sonra bu hayata geçti yani biz bu bulaşın olabileceğini e, öngörmüştük e, tabii büyük resme bakınca bazı şeyler gözden kaçabiliyor demek ki aile hekimleri olarak biz bu uyarılarımızda bulunmuştuk ve bu hayata geçti. şimdi de yine aynı uyarılarda bulunuyoruz ve diyoruz ki evet herkes korona olmayabilir e, mevsimsel influenza dönemindedir e, ama risk grubuyla da karşılaşacağız artık e, o zaman bizim daha destekleniyor olmamız koyucu ekipmanlarımızın olması gerekiyor ee, izolasyon odamız yok mesela. Hani bana ha, tanı eti evet. verilmesinin bu yönde de artık bir e, şey olur mu emin değilim. Faydası i̇zolasyon olur. odamız yok demekle yani bu bu, bu teşhis konulabilmiş olan e, Covid-19'a yakalandığı vaka olarak ortaya çıktığı bir durumda hastayı karantina edebilecek evet. bir durum yok mu diyorsunuz? Yani mu Yani pek çok aydın, sağlıklı merkezi işte bir, bir doktor, bir hekim şey, aile sağlığı elemanı çalışan yerler var. Bazı aile sağlığı merkezleri daha büyük olabilir. Ama iki hekim, iki aile sağlığı elemanının olduğu bir yerde ne bir izolasyon şartı olabilir, ne e, hani parantina ortamı olabilir. Bu kişiler kendilerini de bulaştan koruyamayacaklar. Hizmetin evet. devamlılığı nasıl sağlayacak? Şimdi siz e, aile hekimliğini e, ne kadar e, gözünüzde canlandırabilirsiniz? E, ben anlatayım. Biz en gidilmeyene gideniz. Yani bazı yerlerde e, sadece başvurulabilecek sağlık kurumu aile hekimliğidir. Öyle evet. anlatayım. Yani her yer Ankara gibi değil, her yer İstanbul gibi değil, büyük şehir gibi değil. Yani biz orada gerçekten büyük özveriyle hizmet veriyoruz. Zaten uzun zamandır desteklenmemiz gerektiğini, eksiklerimiz olduğunu ee, dile getiriyoruz. Koruyucunun en büyük iken ülkenin sağlıklı geleceğinin garantisiyken görmezden geliniyoruz. Şimdi birdenbire, hadi ahiretimizle gidin, en önde onlar olduk yeniden. O zaman e, bizim bu konuda da e, korunmamız da lazım. Bu mesleki bir sorun. Aynı zamanda meslek hastalığı da. Yani, bir, evet, yani evet. koruyacağız. Ama ön plandayken de desteklendirmiz lazım. Evet, Özlem, Hanım, son olarak şey de sormak istiyorum. Bu yayınladığınız deklarasyonda e, mevcut okul sağlığı tarama programının evet. salgın ön salgın önlemleri kapsamında ertelenmesini de talep ettiğinizi belirtmiştiniz. Bu evet. ne anlama geliyor Şimdi e, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın imzaladığı bir protokol var. Okul döneminde e, her yıl biz öğrencileri genel bir kontrolden geçiriyoruz belli bir ayrılma evet. yapmayla. E, ancak şu dönemde e, biz zaten gerekmedikçe sağlık kurumlarına başvurmayın dediğimiz bir dönemde e, bu öğrencilerin, sağlıklı kişilerin bu kurumlara bizlere gelmesini doğru bulmuyoruz. Gençler aynı zamanda taşıyıcı ve bulaştırıcı da olabilir. Sonuçta bu kişiler geldiğinde, evlerine gittiğinde evdeki bir yaşlıya e, ve diğer bireyleri bulaştırabilirler. E, biz bu bulaşı da azaltmak için, şimdi okullar e, evet e, zorunlu bir ara verildi. Bu arayı değerlendirin, gidin muayene olun gibi yönlendirmeler de olabilir öngörüsüyle ki oluyordu. Bunun önüne geçmek için e, bunu yaptık. Çünkü zaten sağlıklı bireyler. Ertelenebilir bir tarama. Daha sağlıklı ortamlarda bu yapılabilir. Gerekliliği, işte sıklığı belki daha sonra tartışılabilir ama şu dönem için özellikle bu okul taramalarının, evet. sağlıklı kişilerin e, sağlıklı kişilerin gelip de e, sağlık merkezlerinde e, bulaşı yaymalarının önüne geçmek için talep ettik. Aslında dolaşan virüs değil, dolaşan biziz. Virüs. O virüsü bir şekilde evet. alıp, Biziz. O yüzden de hep federasyon olarak da en başından beri e, sosyal izolasyonu önerdik. E, dışarı çıkılmaması gerekmedikçe e, önerdik koyucu yöntemleri anlattık. Anladım. Ee, peki çok teşekkür ederiz Özlem ee, ve bu konuda e, kolaylıklar dileriz. Bayağı zorlu bir. Toplum olarak da dünya insanları, dünya ülkelerinin bütün toplumları olarak da zorlu bir dönemden geçiyoruz. Bu En önemlisi de bu doğru bilginin yaygınlaşması ve gerekli bir evet. alınabilmesi için de bir dayanışma ruhunun da yaratılabilmesi olduğunu düşünüyoruz. Zaman zaman herhangi bir bilgi açıklama, bilgi alışverişinde bulunmak için her zaman açık diyor mikrofonları da açıktır. Çok teşekkür, Çok teşekkür ederim. ederim. Görüşmek Çok üzere. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ olun.